Evliliğin imanla alakası, imanla bağı konusunda bilgi verir misiniz? Allah'ın emri, peygamberin kavli, sünneti diye başlanılan, e, dünürcülükle e, adım atılan evlilik hayatı, nişan töreni, düğün merasimi e, yapılırken, şeytanı memnun edecek, şeytanın emrine, isteğine göre, nice adetlerin, yanlış uygulamaların görüldüğü bir toplum kurma anlayışına dönüşüyor. Ev hayatında ne kadar İslam'ı uygulayacak, Allah'ın emrini evde tatbik edecek, onu biraz da törenlerle alakalı tavırlar belirliyor. Allah'ın emrine, yasağına dikkat etmeyen insanlar, evlenirken gayri İslami usullerle aile hayatına adım atanlar, ailelerini de daha çok örfe, adete kendi kafalarından geçen uygulamalara göre düzenliyorlar. Allah'ın indirdiğini uygulamayan insanların tağut kapsamına girdiğini, Belki bilen nice insan aile hayatında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyip kendi hevasına göre ailesini düzenleyebiliyor. Aile hayatı imanla sıkı bir bağ içindedir. İman giderse nikah da gider. İman olmazsa nikah da olmaz. Kafirlerin yuva kurmalarıyla Müslümanların aile hayatı birbirlerinden e, tabii ki taban tabana farklılık, zıtlık arz eder. İşte bu farklılıklardan bir tanesi bir müminin ancak müminle, temiz insanın temiz insanla nikah kıymasıdır. Ve bu temizlik bütün aile hayatı devam ettiği müddetçe yani ölünceye veya ayrılıncaya kadar devam etmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim اَتْتَيِّبَاتُ لِتْتَيِّب۪ينَ Temiz hanımlar, temiz erkeklere aittir. Temizler, temizler içindir diyor. Burada vücut temizliğinden öte iman temizliği yani insanın küfürden, şirkten, nifaktan arınmış durumu evvela söz konusu edilir. İkincisi de ahlaki yönüyle temizlik. Yani zina etmeyen hanımlar, zina etmeyen erkeklere e, münasiptir, layıktır. E, anlamını da değerlendirmek gerekir. Oğluna gelin adayı arayan bir damat, gelininde her şeyden önce güzellik, güzellik veya e, namus yönünü öne çıkartır. Ama kızına damat arayan insanlar, gerçekten aynen kızlarda arandığı gibi namus aranır, zina etmemesi, fuhşa kapılmaması, büyük günahlardan uzak olması ne kadar önemsenir. Erkeğin her şeyden önce maaşı, geliri, tahsili, hatta askere gidip gitmemesi çok önemli bir konu teşkil etmesine rağmen, namaz kılıp kılmaması, Allah'a isyan edip etmemesi, aile hayatına ne kadar değer verip vermeyeceğinin ölçüsü olan, daha önce başından geçen durumların hiç önemsenmemesi, gerçekten aile hayatının imana değil, isyana dayandığını gösteren unsurlardır. Aile hayatı bir ibadettir. O yüzden, ibadete yön veren her şeyden önce imandır. İman olmazsa ibadet de olmaz. Evlerini ibadethaneye çevirmeye, evlerini İslami bir eğitim yuvasına çevirmeye çalışan insanların önce imani konularda hassasiyet göstermesi elbette beklenir. Ee, müminlerin ancak müminlerle evlenebileceğini Kur'an net olarak ifade eder iman etmeyen bir kölenin, iman eden bir kölenin, iman etmeyen bir hür kimseden daha hayırlı olduğu ve evlilik konusunda da iman etmeyen hür kimseyle değil, iman eden bir kölenin tercih edilmesi Kur'an'ın tavsiyesi içindedir. Yani her şeyden önce iman ölçü olarak e, vurgulanmıştır. E, ehli kitapla evlenme konusunda da aslında e, bu e, genel ölçülerin dışına çıkılmış değildir. Bir müşrikle bir Müslüman ister bayan olsun ister erkek olsun evlenemez. Çünkü Allah'a iman etmeyen ya da e, Allah'ın istediği gibi iman etmeyen yani imanına şirk karışan e, karıştıran bir kimse ee, evlenilecek bir e, şahıs olamaz mümine göre. Ee, Hristiyan ve Yahudilerden gizli dostlar edinmeyen, e, zina etmeyen, e, iffetli kadınlarla namuslu olmak şartıyla e, ancak mehirler verilerek e, nikahlanılabilir. Kur'an-ı Kerim bu şartları ileri sürer. Yoksa e, ahlaksız, iffetsiz, özgürlüğü din gibi kabul eden bir bayanla bir Müslüman erkek evlenemez. Zaten Müslüman bir hanım da Hristiyan ve Yahudi bir kimseyle zaten evlenmesi caiz değildir. Bugün batıdaki insanlar kitap ehli değil. Yani İncil'e veya Tevrat'a tümüyle inanıp onu hayatlarına aksetmek gayretinde insanlar e, azın azı niteliğinde e, nüfusa oranla gittikçe yüzde onların aşağısına düşebiliyor. E, bu ülkede bile Müslümanım diyenler ne kadar Kur'an'a uyma gayreti içerisinde, e, batıda e, daha bir aşırı özgürlüğün, hevanın putlaştırıldığının görüldüğü noktada mukayese edebiliriz. Müslümanlar evlenirken karşı cinste evvela dindarlığı, Allah'tan korkmayı, Allah'ı sevmeyi, Allah'a kulluk yapmayı öne çıkartmazlarsa, Allah'tan korkmayan kimsenin kendi hukukuna da, karşısındaki eşinin ve diğer ilişkide bulunduğu insanların e, haklarına da riayet etmeyeceğini, Allah'a verdiği sözde durmayanın, eşine verdiği sözde de durmamasının gayet doğal olduğunu bilmesi lazım. O yüzden gerçekten Kur'an'ın istediği gibi iman etmeyen kimse, ne gelin adayımız ne damat adayımız olabilir. Müslüman karşı cinsle evlenirken, evvela iman esasını, tevhidi özellikleri bulundurmayı birinci derecede önemli görmelidir tavsiyem evlendiğimiz insanın ya da çocuklarımızı ev vereceğimiz kimsenin her şeyden önce Kur'an'ı bilen, Kur'an'a teslim olan, Kur'an'ın istediği gibi iman eden ve imanını da salih amellerle imanını ispat edecek şekilde gösteren insanlardan olmasıdır. Allah. Hepimize salih insanlarla görüşmek, onlarla akrabalık bağını oluşturmak ve velayet ilişkilerimizi Kur'an'ın istediği ölçülerde yerine getirmek nasip etsin. Kimi dostların düşman olacağı o günde, burada dostlarımızın orada da dost olacağı, Allah için dost olunabilecek insanlardan seçmeyi hepimize nasip etsin.